shaytamaad anbi wa'adtikni a'ud billahi ash-shaytanir rajim rabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala, ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in el-usnet itikadi ile ilgili dersimiz Allahu ta'ala'nın cihetten ve mekandan münezzeh olduğu bahsiyle devam etmektedir. İmam-ı Gazali Hazretleri Hüccetü'l-İslam kabul edilmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından manen bu akide, bu kitap Kavadülakat kitabı kabul ile telakki edilmiş Bütün ulemanın ve meşayıkın kitapları arasında en çok Rasûlullah sallallahu teâlâhu aleyhi ve sellem bu kitabı tazım etmiş, değer vermiş. İmam Gazâil Hazretlerine tebessüm buyurmuş. İmam ve vs. ulema bunu naklediyor. Kitabın dersin başına nakletmiş idim. Böyle olunca biz de bu kitabı tercih ettik ders olarak. Manevi şeyi var diye, bereketi var diye. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ee, astıkı var diye. Eee böylece derslerimize devam ediyoruz. Rabbimizi e, bize tanıtıyor. İmam Gazali Hazretleri. Buyuruyor ki: ve la tahvilu Ve la İbareleri de Buhari'nin böyle şiir gibi çok fasih bir şekilde yazmış. Vennehu Teala Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri la huddu hudutlayamaz sınırlayamaz o onu el miktarı bir ölçü mahlukattan her birinin bir miktarı vardır zaten dedik ve kullu şeyin addu bi miktar Allah'ın dinde her şeyin miktarı vardır ama Allahu Teala'nın miktarı yoktur çünkü miktar demek ölçmek biçmeye tabi demektir efendim Eni vardır, boyu vardır, kilosu vardır, tartısı vardır, gram vardır, gram vardır, falan filan. E bu allah Teala hakkında böyle bir şey ya söz konusu değildir. Bunlar sonradan yaratılanlara mahsus şeylerdir yani. Eksilmeler, artmalar, e şimdi şişmanlıyoruz, zayıflıyoruz, uzalıyoruz, kısalıyoruz. Bunlar miktara tabi şeyler, miktar Efendim havadisin tegayüratı kabil olan, yani değişikliklere müsait olan, Ee, devamlı değişmeye müsait olan bizim gibi yaratıklar, bütün yaratıklarda böyledir yani. Ve bunlar e, miktarlıdır. Yani allah Teala'dan gayri her şey miktarlıdır. Çünkü ayet-i kerimede öyle söylediğine göre, yani Allah-u Teala'dan gayri arşın miktarı yoktur bile desen, bu da insanı bile kafir eder. Çünkü ve küllü şeyin idev bir miktar. Her şeydir. Arş da şeydir, fers de şeydir. Toprakta, gökler, yerler, alemler, 18 sekiz, cennet, cehennem hepsinin miktarı var yani. Şimdi şurada başlıyor, şurada bitiyor diyorsun. Eni bu kadar, uzunluğu bu kadar, boyu bu kadar. E tamam, arş bütün alemleri kaplamış, kaplamış ama Allah'ın dinde onun da miktarı var. Sen onun miktarını bilemeyebilirsin. Hatta e, biz e, dünyanın ölçüsünü tam yapamıyoruz. Dünya kaç kilo gelirdi sen dünyanın gramacını Amerika tartmış mı yani? yani kaç gram kilo geldiğini Amerika tartmış mı mesela. Ta oturduğun bütün yani miktarından haberimiz yok. Ama Allah Teala bütün alemleri yaratmıştır. Yarattığı için her şeyi miktarlamıştır, ölçülemiştir, ölçmüştür, biçmiştir. Yani ölçüyle zaten yaratmıştır. Hesapsız bir şey yok. Ancak kendisi asla bir miktarla, bir ölçüyle sınırlanmaz. Ve la tahtavi ve ...kuşatamaz. Hi Allah-u el aktar Aktar, kutrun cebidir. atraf yani. Kenarlar, köşeler, onu ne yapamaz? İhtiva demez yani. İhtiva Türkçeleşmiş. Muhtevası diyorsun, ihtiva diyorsun, ihtiva. Ay şurada, sağda duvar var, solda duvar var, arkamda duvar var, önümde duvar var. Dolayısıyla burada, işte ben olayım işte, burada duranlar olsun işte, kürsü olsun falan. Filan. Bizi ne yapmışlar? etrafımız, yani taraflarımız, kenarlarımız bizi e, kuşatmış. E şimdi buradan çıkarsan giden Beykozu Beykozlu'nun da sınırları böyle. Beykozlu'dan çıkartalım, İstanbul'un sana, Avrupa, Anadolu'yu, hepsinin sınırları var. Ondan sonra İstanbul'un sınırı var, Türkiye'nin sınırı var. Öyle mi? Kıtaya gidersin, ancak Türkiye'nin de bulunduğu kıtaya kadar gidersin, denize dayansın. Denize dayandığın zaman yine onun nesi var? Kuzeyi, güneyi, işte doğusu, batısı cihetleri onu kuşatıyor. Ondan sonra gidersin efendim e, denizin de ötesine, deniz aşırı gidersin. Öbür kıtaya gidersin. Git öbür kıtaya. Her tarafına gelsen dünyanın sağından sonra doğusuna, batısına geçsen yine o doğuyla sınırlanır, o batıyla, o kuzeyle, o güneyle etrafı var. Etraf tarafları yani cihetleri var. Her şeyi bir cihet sınırlamıştır. E şimdi güneşe bile diyorsun. Dünyanın sağında yok solunda E, aya diyorsun işte güneşin şurasında burasında şineveni merih ediyorsun jüpiter ediyorsun o onun şurasında sağında sonunda bak hep cihetler yani her şeyi mutlaka etrafındaki şeyler ne yapmıştır çevrelemiştir yani ama Allah Teala haşav çevrelenmez ve la tuhitu kuşatamaz bi Allahu Teala'ni yani, el cihatu cihetler yani yönler şimdi işte Allah Teala göktedir diyenlerin Haşaükelle arşın üstündedir. Yani mekan bakımından. Alel arş başka. Ona Türkçe tercüme manası arşın üstünde denmez. Tercüme caiz değil müteşabihatta. E, alel arş. Ayetle sabittir. Fevkal arş. Alel arş. Bunlar tamam. Müteşabihattır. Ya konuşursan aynı kelimesini konuşacaksın ya da tevil edeceksin. Tevil etmiyorsan kelimenin aynısını konuşacaksın. Biz Nurettin Yıldız 13'ün dedik. Ya diyeceksin ki Ben selef mezhebi üzereyim. Alel arş fevkal arş diyeceksin. Bu kabulümüzdür. Çünkü Kur'an alel arş isteva diyor. Fevkal arş. Ve Rabbul arşi fevkal arşi. Lakin bilâ vasfült temekkünü ve tisâli. Hakait-i emâli Fevkal arş var. Ama tercüme edemezsin. Arşın üstünde diyemezsin. Tercüme caiz değil. Çünkü bu müteşabiatır. Allah ne murad etti o alâdan. O fevk eden Mevla'nın murad üzere mana vereceksin. Onun İmam Şafii radıyallahu ne diyor? Nûminu billâh ve bimâcae min, min, min indillâh alâ murâdillâh. Nûminu bi rasûlillâh ve bimâcae min rasûlillâh sallallahu te aleyhi ve sellem alâ murâdi rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah'a inanıyoruz, Allah'tan gelen bütün ayetlere inanıyoruz ama Allah-u Teala'nın kastettiği mana üzere inanıyoruz. Kendi anladığımız mana üzere değil, Allah murâdı üzere inanıyoruz. Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıyoruz, ondan gelen bütün ad-i şeriflere inanıyoruz... Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muradı üzere inanıyoruz. Yani o ne kastettiyse. Onun maksadına göre inanıyoruz. Kendimiz böyle anladık diye inanmıyoruz. O ne murad ettiyse ona göre inanıyoruz. Onun için şimdi bu ne selef mezhebinden oluyor, şimdi ne halef mezhebinden Allah gökte deyince, Nurettin Yıldız gibiyle. Allah gökte deyince ne oluyor? Ne seleften olur ne haleften olur Ne oluyor? İki cami arasında bir namaz kaldı ortada. Hiçbir eli sünnetinde yeri yok itikadının. Çünkü neden? Ya diyecek alel arş diyecek, fevkal arş diyecek, mana vermeyecek. Ya da diyecek arşı istila etmiş, arşı yöneten odur manası verecek. Kalef mezhebize tevil edecek. ikisi de el sünnettir. Ama sen göktedir dediğin anda hem Türkçe konuşmuş oluyorsun, hem Allah'a mekan isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a cihet isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a sınır isnat etmiş oluyorsun, hem Allah'a miktar isnat etmiş oluyorsun. Oluyorsun da oluyorsun. Ne kadar yaratılmışlara ait noksan sıfatlar varsa, Allah Teala etmiş oluyorsin. Bu ne selefte var ne halefte var. Benim anlatmak istediğim özetle budur. Şimdi burada işte kesinlikle söylüyor. Bak ne diyor? Cihetler onu kuşatmak. Gökte dediğin zaman ne oldu? Gökler de abi yukarıda. Peki göğün üstünde bir şey var mı? Var. Ne var? E kürsü var. Ves-siy'a kürsiyü semavat Kürsüsü gökleri yerleri kapladı diyor. Aten kürsü okumuyor musun? Bu ayet müteşabihti ki Kürsü hakkındadır. Allah'ın zatı hakkında değil. O ayet muhkem ayet. Kürsü kapladı diyor. Buraya mana veriyoruz işte. E, kürsü gökleri yerleri kapladıysa kürsü ne oluyor? Kürsü göğün üstünde oluyor. Nasıl oluyor Allah gökte oluyor da kürsüsü üstünde oluyor? Yani ne anlayıyorsun? Benim şu oturduğum şey var ha şu. Bu şimdi benim kürsüm diyelim. Ha şimdi e, bu benim oturduğum yeri kaplamış. E ben nasıl o zaman efendim kürsü benim üstümde olsa nasıl olacak? Şu oturduğum şeyi koy benim üstüme yani. allah Teala diyor ki kürsü gökleri kaplamış diyor. Yani kürsü göğün üstünde diyor. E sen diyorsun göktedir. Göktedir diyenler de var. Bunlar da ehli sünnettir. 1400 sene bu işler çözülememiş. Ne çözülememiş? Senin kafanda çözülememiş. 1400 senedir çözülememiş diye bir şey var mı? Sahabe-i Kiram Allah'ı tanımıyor muydu ya? Celle Celaluhu. Şimdi allah Teala gökte olamaz E niye olamaz? Ayette sabit. Kürsü gökleri kapladı diyor Kur'an. E, kürsü göğü kapladıysa e, gök ne oldu? Kürsünün kaplasaması alanında oldu. İçinde oldu. Kürsü onu kapladıysa o kaplanan oldu. Kaplanan olunca onun sınırı da halinde içinde oldu. Yani kürsü onun üstünde oldu. e Kürsü onun üstünde olunca e, nasıl oluyor şimdi benim kürsümü kalk benim kafamın üstüne koy. Haşa ve kelle Allah-u Teala nasıl onunla kürsünün altında olur o zaman? Ondan sonra E, kürsünün de üstü var. Kürsünün üstünde ne var? Arş var. Arş son cisimdir. Cisimler aleminde. Yaratılmışlar aleminde. Çünkü ondan sonra zilal dairesi. Yani Allah-u Teala'nın tecellileri, işte esma sıfatın tecellileri, gölgeleri, yansımaları, uküs, uküs ve maraya ve zilal der İmam-ı Rabbani. Evet. Bunlar tecelliler dairesi. Oralar mahluk olmuyor artık. Diyelim, cisim değil yani. Cisim değil. E, cisim olmuyor. Arş son cisim. Kürsü de arşın altında geliyor. E, gökler de kürsünün altına geliyor. Yerler zaten kür, göklerin altına geliyor. Soğanın zarları kabukları gibi düşünürseniz böyle. Zaten biz böyle böyle bir arş böyle kürsü böyle gök böyle demiyoruz. Böyle konuşuyoruz. Gök böyle devirmiş şeklinde beyzi yumurta vari şekliyle soğanın zarları gibi gök böyle yeri kaplamış oluyor. Zaten nasıl gökte olacak o zaman birine göre üstte olan öbürüne göre altta oluyor. Bana göre gök burada üstteki kıtadakine göre gök aşağısında. Nasıl olacak allah Teala hangi gökte daha ve Yani zerre kadar mantığı olan bu lafları konuşur mu ya? Sana hangi ayet-i hadis böyle bir şey söyledi gökte dedi ya? Öyle bir şey yok. Cihetler onu kuşatamaz. Ve tekteni tektenifû onu kaplayamaz, saramaz, kucaklayamaz. Ne el-eradûn yerler ve lesse mâvâtu ne de gökler azali imam kazaz. Arsa hutce Bütün ulema evliya böyle söylüyor. Gökler de yani yerler onu kuşatamaz. E yerler kuşatamaz. E gökler de kuşatamaz. Gökler de kuşatamaz. Sen nasıl gökte diyorsun? Gökte demek zarfiyet ifadesidir. Tamam mı? Mescitte. De. Ne demek mescitte? De? Ahmet mescitte. De. Ne demek mescitte? De? İçinde demek. Yani mescidin Kenarları, köşeleri, cihetleri, yönleri onu kaplamış, kuşatmış. O içine girmiş demek. Sen gökte deyince ne oluyor? allah Teala göğün içinde diyorsun. Haşa ve göğün içinde olsa ne lazım? gelir Göğün onu kaplamış, kuşatmış olması iktiza eder. E göğü zaten kürçü kaplamış. Nasıl olacak? Onun da üstü var, onun da üstü var. allah Teala haşa. Kalmış onların içinde çıkan halde. Haşa, haşa, haşa. Ve kella Sübhanehu Teala. Münezzehtir, yücedir, mukaddestir. Asla. Öyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl hoca oluyorsunuz da böyle konuşuyorsunuz? Vehhabilerin kafasıyla ya. Bu Vehhabiler nasıl zehirlenmiş bunları ya? İşte her Mekke'de okuyan da zehirlenmiyor tabii ki. Bazısı zehirleniyor. Mekke, Medine'de nece okuyen öyle sünnetler var. E, ama işte kendilerini zor korudular. E, bir Mekke'de tabii bir e, Hattat Mustafa Necati Erzurumi gibi, Hattat Efendi gibi bir adam yoktu ki. Türkiye'den giden bütün talebeler Hattat Mustafa Necati Erzurumi Hazretleri. Osman'ın son deneme ulemasından biz onu tanırdık, çok severdi bizi. Efendi Hazretimize giderdik ciharetine. O mübarek Medine'deki bütün talebeleri e, özel ders verirdi. Neden? Medine Üniversitesi'nde zehirlenmesinler Vahabiler'dendi. Öyle öyle milletin imanını muhafaza etti. Maalesef bunlar tabii Mekke'de okumuş sınıf. Bu Mekke'de okuyanların bir Hattat Mustafa Necati'si yoktu. Dolayısıyla Mekke'de okuyanlar hakikaten zehirlenme tehlikesi geçirdiler. Hepsi zehirlendi demiyorum. Bak hepsi zehirlendi demiyorum. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da hiç zehirlenmemiş tam ehl Sünnet insanlar var. Yani onlarda yine Emin Saraç Hoca Allah selamet versin Emin Saraç Hoca bereketi diyebiliriz. Çünkü Mekke'de okuyanlardan da onun çevresinde, onun himayesinde olanlar vardı. O da tam ehl Sünnet olduğu için. Zahidül Kefseri Hazretleri'nin talebesi. işte onlar muhafaza ettiler. Mutlaka bir alim olacak. Yani ehl Sünnet bir alimin kontrolünde olmasa, Adam Mekke'de de zehirlenir, Medine'de de zehirlenir. Yani. Esas oralarda zehirlenir. Çünkü Vahabilik var. Sen nasıl diyorsun Allah'a cihet kuşatmış ya? Allah'a cihetler kuşatma. E ben sadece öyle demedim. E ne dedin? Böyle de diyenler var. Bunların da efendim dedikleri doğrudur. Bunlar da ayetlerden delilleri var. Ayetten nasıl delil var ya? Allah'ın cihette olduğuna değer ayetten delil olabilir mi? E min tüm menfis seman, e min tüm menfis seman bundan ne alakası var? <gülüyor> Efendim kudreti göklerde olan Allah sizi yere batırır diyor. Kudretinin eseri göklerde. Taş nereden yağıyor? Yıldırım nereden geliyor? Dolu nereden geliyor? Yani şimdi bizim kafamıza daha taş yağmadı da taşa benzer bütün haşet etti arabaları mı arabaları? Daha geçen aylarda dolu yağdı. Taştan beter. Yani bir taş yağmadığı kaldı zaten. O da yakında yağacak yani. Kıyamete yakın yağacak buyuruyor hadis şerif zaten. E şimdi bütün azaplar nereden yağıyor? Gökten yağıyor. Ateşler, yıldırımlar, efendim, kara bulutlar sarıyor. İşte efendim, nice ümmetleri, helaklar Kur'an'da hepsi de Gökten diyor, yağdırdım diyor. E onun için. Zaten ilerisinde söylüyor. E, en sizi yere batırmayacağına nasıl güveniyorsunuz? İşte Eyyur silah size efendim taşlar yuvarlayacak, kasırgalar göndermeyeceğine nasıl güveniyorsunuz? işte kafirlere Azapla tehdit eden ayetler. Bu kudretinden bahsediyor. Allah-u Teala'nın zatını gök nasıl sınırlar ya? Bu ayetleri okuyup da bir insan e, kudreti gökte olan demektir. Sen böyle bir şey, e, ayet-i kerimeye bu manayı hiçbir şey, e, hiçbir müfessir, hiçbir muhaddis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bugüne kadar Efendim ehli sünnet olup da e, zatı göktedir demiş midir? Haşağı sen. Kudretinin eserleri göktedir Kudret sıfatıdır Kudreti de gökte olmaz Kudreti gökte olur mu canım Burada maksat nedir Kudretinin eserleri Yani Allah-u Teala, yani Allah Teala Gücünü neyle gösteriyor şimdi bize Zatını göstermiyor bize gücünü gösteriyor Neyle gösteriyor bize gücünü Şimdi bir taş yağdırsa bir dolu yağdırsa Bir furtuna Her yeri uçursa falan Bir kasırga geliyor bir hortum geliyor Amerika'yı bile kaç vilayeti paketliyor böyle Hortumun içine alıyor, paketliyor, atıyor, gidiyor. E bu neyi gösterir Allah'ın kudretinin eserini gösterir Biz orada Allah'ın kudretini göremiyoruz. Allah'ın sıfatını nasıl göreceğiz? Zatını da göremeyiz, sıfatını da. Sıfatının eserini görürüz Ya sen rüzgarı göremiyorsun da. Şu ana kadar ben rüzgar görmedim 54 yaşına gel Siz rüzgar gördünüz mü? <gülüyor> rüzgar görülmez ya. Ne görülür? Yapraklar uçurur, uçan yapraklar görülür. Veya seni uçurur, kendini bakarsın karşı tepete bulursun. Ha rüzgar var. Çünkü neden? Beni buraya attı. Rüzgar görülmez. Rüzgarın eseri görür. <gülüyor> Rüzgar gizli olur. Tozları, dumanları çıkar ortalıkta tolanır. Anladım? Onun için Mevla Teala'nın zatı sıfatlarına erişim olmaz, ulaşım olmaz, görülme olmaz. Dünyada yani, ahirette, cennette görme var, burada görme olmaz. Eserleri görünür. Onun için semada olan da nedir? Cemada olan kudretin eseridir. Çünkü neden? Onlar görülüyor zaten kudretin eseri görüyor. Bir rüzgar geliyor, taşları kaldırıyor, kafasına saçıyor. E zaten ayet onu söylüyor siz diyor kudretimin eserlerinin gökteki kudretimin eserlerinin sizin kafanıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz diyor. Yani görünce eserimi anlarsınız diyor yani. Kudretimin eserini görünce anlarsınız. Kendinizi efendim yerde bulursanız yere serilmiş veya yanmış, yakılmış bulursanız Görürsünüz. O zaman zaten görmekte ne fayda var? haydi da başkalarına ibret olursunuz. Başkası sizden ibret alır. Siz, siz kendinizde göremezsiniz. Helak oldunuz gittiniz yani. Bu eserlerinden bahsediyor. Mevla'yı cihetleri hata demez. Gökler yerler efendim ne yapamaz? Setre demez. Efendim kuşatamaz iktinaf. Anladın mı? İktinaf yani. Ken kenef de Türkçede oradan geliyor. Kenef, kenif. Çünkü neden? ...gizli yere giriyorsun, örtülü yere giriyorsun. İnsan kazai hacetini e, ortalıkta yapamaz. Ama kaşınır, ortalıkta kaşırabilirsin, burnunu şey edebilirsin. Ama şey kazai hacetini ortalıkta yapamaz. Onun için örtülü bir yere giriyorsun. Eskiden tabi böyle ev içinde yoktular. Dışarılarda oluyordu köylerde falan. Dışarılarda da olsa yine oradan bir baraka bir şey çevriliyor. Onun için kenif deniyor. Kenif yani ne demek? o Örtülü yer. E, gökler yerler Allah'a iktinaf edemez. Ne demek iktinaf? Örtemez yani. Nasıl örtecek? Şimdi göktedir dedin mi? Gökler Allah'a örtmüş oluyor demiş oluyorsun. Göktedir içinde daha içine giren örtüldü. Etrafı kapalı. E kürsü de onu örtmüş. Arş da onu örtmüş. E, nerede Allah Teala? Haş ve gelilen nerede denim ya? Nerede denim? Böyle bir soru olabilir mi? Bir Müslüman Allah Teala için eee efendim eyne tabirini nerede tabirini kullanabilirim? He efendim sallallahu aleyhi ve sellem o cariyeye sordu cariyeye sorduğunda o sorudan baktı ne cariye dilsiz idi. Dilsiz olduğu için Müslüman köle azadı icabet etti bir sahabeden birine bir ceza icabı Müslüman köle azat etmiş gerekli. Köle azat etmesi gerekince ya Resulullah dedi bu dedi Müslüman mı acaba dedi. Müslümansa ben bunu azat edeceğim. Hani bir artık ve cariye bırakıp mümin ediyor Kur'an. Müslüman köle azat edersen işte mesela adam öldürmek gibi yani kasıtsız hatalı hatalı trafik kazasında gibi hatalı falan bunların da cezasında Müslüman köle azadı gerekiyor. O da getirdi de diyorlar acaba bu Müslüman mıdır? Ben bunu azat edeceğim bir bir şeyden e, kefaret yani fidiye için. Efendim Sultan Selim de ona aynı Allah sordu. Aynı Allah dilsiz idi. Cariye dilsiz idi. Yani sen kime tapıyorsun? Kime tapıyorsun diye sormuş oldu. Senin taptığın taptığın nerede? Çünkü putların biliyorsunuz E, mekanı var Putların mekanı var şu var bu var İnsanların taptığı birçok şeylerin heykellerin bir bir Mekanları var Onun için sen kime tapıyorsun ne? Seni taptığın nerede falan diye, Cariye de dilsiz olduğu için ben Allah diyemeyince falan işaret yaptı böyle İşaret yapınca ne oldu O Allah gökte demek anlamında değil Anlatamıyor Allah'ta Allah da diyemiyor Yani benim taptığım ilah e, Böyle yerde aranmaz Yani ne demek ki ben putlara tapmıyorum E en kolay yolu böyle yaptı. Bu ne demek yani? Benim dua ettiğim, benim ibadet ettiğim zat yani yerde değil. Yerde değil demekten ne kadar Ben putlara tapmıyorum demek istiyor. Anladın mı? Dili olmadığından Allah'a ibadet ediyorum diyemedi. Bunun dilsizliği meselesini söylemiyor bu Vahabiler. Resulullah sordu ki Allah nerededir? Kadın da gösterdi ki böyle parmak yaptı. Ondan sonra da diyor ki e, e o zaman niye göğe gö parmağını yapacak? fi sema der göktedir der. Zaten dilsiz olduğu için gökleyemiyor parmağı şey ediyor. Onun için efendim sonra sen de rahatıkafe'nin müminine tamam bu yerdeki putlara tapmıyor yani sen bunu azat edebilirsin. bu Müslümandır. Bunu azat et dedi. Mesela bu. Bu da itikatta hüccet olmayacak e, bir hadistir. Çünkü itikatta hüccet olması için aşırı bir sıhhat aranır, tevatür aranır falan falan. Bu zaten haberi ahaddır. E haberi ahad eee haberi ahad yani bir sahabiden falan gelen rivayetlerdir. Bak hadise geldi mi nasıl hadiste sağlamcı duruyorum. Çünkü neden? Konu itikatla ilgili olunca bak burada sıhhati de bıraktım mütevatirlik de ararım yani. Mütevatirdir, sahih olması lazım. Çünkü haberi ahad e, yani bir sahabiden gelen, bir tarikten gelen e, bu gibi hadis-i şeriflerle ki Efendimiz sallallahu anne babası hakkındaki sahih-i müslümdeki de aynıdır. Haberi ahad'dır. Haberi ahad gelen bir noktada itikatla alakalıysa ne yapamayız? Ayetle çelişenle beraber, ayetle tenakuza düşerse, e sen şimdi orada, efendim, adamı çağırdı da, e, e, benim babam şirk üzere öldü, nerededir? Dedi, cehennem dedi, adam da üzüldü. Çağırdı adam, baktı adam çok üzüldü, geldi. ve -e e, Benim babam da senin baban da cehennem. E, benim babam demek istemedi orada. Amcası Ebu Talib'i kastetti. Amcası çünkü Araplar, amcaya e, baba derler. Ondan sonra. Benim babam derken amcasını çünkü kendi babası İslam'a ulaşmadı. bu Talip ulaştı da imansız söyledi. Orada o hep zaten yani sahih-i müslümdeki hadise ben sahih değil demiyorum bak. Hadis sahittir ama manası amca demek. Bir. İkincisi sen illa da yok efendim burada lügat manasına göre hep baba demek diye lügata gidiyorsan o zaman da ben de sana ne diyorum? Burada hadis sahihse de haberi i Yani bir sahabeden gelmiş Bir zabitten gelen hadisle sahih de olsa ayetle çelişiyorsa itikatta hüccet olmaz. Bak itikat diyorum. Benim laflarımı anlamayanlar beni hadisten anlamaz zannediyor. Halbuki ayette ne diyor? "Ma kullena hatta ene basir resul." Peygamber göndermediklerimizi azap etmeyiz. E şimdi efendimiz annesi babası daha çocukken öldü. Efendimiz peygamber 40 yaşta oldu. Fetret devrinde ölenlere Azap etmeyeceğini bu ayet söylüyor. E şimdi sahi Müslim'deki bu hadis bir sahabeden de geldiği kadar ahat olduğu için biz bununla beraber ne yapamayız? Azap etmeyeceğiz ayetinden bunu. Tokuşturamayız, çeliştiremeyiz. O zaman zaten mana amcası Ebu Talip'ten bahsediyor dendiği zaman müşkilat ortadan kalkıyor. Konumuza gelirse, konumuzda ne var? Konumuzda şu var. Sen diyorsun ki efendim işte Müslim'de veyahut da neredeyse Kaynağın tam anne babası hakkındaki Müslim'de babası da öbürü cariye adisi yani bilmiyorum nerededir en sahih kaynağı. Şimdi bu cariye adisi haber-i ahattır. Bir defa cariye dilsizdir. Dilsiz olduğu için Allah'a ibadet ediyorum diyememiştir. Diyemeyince de böyle işaret ederek yani benim taptığım yerdeki putlar değil demek istemiştir. Bundan dolayı Efendim sallallahu ha bu putlara tapmıyor. Çünkü putlar gökte değil ya. Onu anlatmak istemiştir. Efendimiz de azadet Müslümandır buymuştur falan sen efendim der diyecek olursan ki e, yok efendim işte burada göğü gösterdi işte Resulullah da onu müştüman kabul etti. Göğü gösterdi falan filan. O zaman ben diyorum ki bu hadis haber-i ahattır. Bir bir sahabeden gelmiş ne kadar sahih de olsa ayetle tearruz ettiği zaman biz neyi alırız? Ayeti alırız. Çünkü neden? Ayet-i kerimede ne? Le ise ke misli şey Allah'ın misli hiçbir şey yoktur. Eğer gökte olursa gökte Allah'ın misli melekler de gökte melekler de gökte başka alemler de gökte kürsü de gökte arş da gökte yani yukarıda e ne oluyoruz o zaman Allah'ın misli oluyor Allah-u Teala'nın benzeri yok o bir şeye benzemez hiçbir şey ona benzemez allah Teala mekansız e gökler mekan Allah-u zaman geçmez e göklerin üzerine zaman geçer seneler şeyler güneşler aylar dolanıp duruyor allah Teala değişikliğe maruz kalmak. E gökler devamlı değişir. Hava değişir, bulundu değişir. E, gezegen değişir, o değişir, bu değişir. E gökler yok olacak. E gökler yok olunca Allah-u Teala nereye gidecek? Haşa. Ya bak ya, bak rezilliğe bak ya. Peki gökler evvelden beri var mıydı? Yok. Hadistir, muhtestir, sonradan yaratılmış. Kadim olan, evveli olmayan, ezeli olan ancak Allah-u Teala'dır. Peki evvelecek gökler yoktu. Halakasemâ diyor Bütün ayetlerde gökleri ben yarattım diyor. Yaratılan sonradandır. Yaratılan sonradandır. Bir başlangıcı var Allah yarattım diyor onu zaten bütün Kur'an'da. Peki allah Teala kendi yarattığına nasıl muhtaç olur? Kendi yarattığında nasıl mekan tutar? Allah-u Teala sıfatın muhalefetül havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememek. Allah-u Teala sıfatı kıyan bir nefsi zatıyla durmak. Zatıyla durmak ne demek biliyor musun? Zatıyla durmak demek... Allah'tan gayri hiçbir şey kendi zatıyla duramaz. Neden? Mahalle muhtaçtır. Yere ihtiyacı var. Allah Teala'ya hiçbir mahalle, hiçbir yere ihtiyacı yok. Çünkü varlığı kendindendir. Zatıyla durur. Zatıyla durur ne demek? Zatıyla durur demek bir yere muhtaç değil demek. E sen göktedir dersen bu sıfatta bozuldu. O gökler sonradan yaratıldı. Gökler yaratılmadan neredeydi? Haşa ve kella. Pekiize ve idde semaen fattrat. Gökler yarılacak diyor kıyamete yakın. Gökler çatladı mı, yarıldı mı Allah Teala nereye gidecek? Haşa ve kella. E, melekler için diyor vel meleku ala arja'iha. Melekler diyor Göğün kenarlarına tutunmuşlar. Niye göğü patlatacağım diyor? Ve me teşakkaku's sema bil gamam. Beyaz bir bulutla patlatacağım. 7. katın üstüne düşüreceğim diyor. Ondan patlayacak 7. altın üstüne diyor. 6. 5'in üstüne böyle böyle pat pat pat pat. Venüz zilel melâketü tenzila Furkan suresi. Bütün melekler aşağı inecek diyor. Vel <gülüyor> melek meleklerin yeri kapandığı için melekler de boşluğa kalacaklar diyor. Boşluğa kalacaklar. Gök patlayınca. Boşluğa kalınca diyor melekler diyor göğün kenarlarında tutunacaklar diyor. Bak göğün kenarlarına tutunacaklar diyor. E nasıl oluyor arkadaş? Allahu u Teala'nın gökler mekanıysa haşa gö gökler patladı mı? Ne olur Allah-u Teala nereye gidecek? Haşa geldin sonradan yaratılan bir şey evveli olmayan bir zata mahal olabilir. Bu demektir iftikar ve ihtiyaç arzıdır. Ya yönlenersen tüm Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Vallahu Allah zengindir. Burada zengin manası o bizim anladığımız bizim para zenginliği değil ki ya. Allah'ın Allah, Allah ihtiyacsızdır. Ganinin manası müstağnidir. Müstağni demek Allah ihtiyaçsızdır. Allah'ın hiçbir şey ihtiyaceti ve ihtiyacı yoktur. Celle Şanü Celle Celle. Öyle şey olabilir mi? Efendim sen Allah Teala mekandadır dediğin vakitte ne demiş olsun? Allah göğe muhtaç demiş olsun ya. Haşa. Melekler muhtaç. Melekler mekansız duramaz. Yere inerler yine göğe çıkarlar. Yeri var çünkü onların. Öyle mekan olabilir mi? Onun için gökler ve yerler Allah Teala'yı örtemezler. Allah Teala cihetlerden münezzehtir. Efendim Ehl-i Sünnetin bu hususta Çok delilleri var. Zaten deminden beri okuduğum deliller yeter ve artar mahiyettedir. İmam-ı Harameyn Hazretleri İmam-ı Harameyn Cüveyni yani İmam Gazali'nin de hocası olarak e, yani biliniyor. O mübarek zat. Bir mecliste bulunuyordu bir zengin ya işte, hükümdarlardan o dönemdeki hükümdarlardan birisi Efendim, e, onu davet etmişti. Orada davet esnasında da e, birisi sual sordu. Geldi, dedi ki İmam-ı Harbi Hazretleri'ne, allah Teala'nın cihetten, yönden, yani gökte, gök cihet oluyor üst taraf. Cihetten, gök, e, Efendim yönden münezzeh olduğunu delili nedir? O da mübarek dedi ki, Şurada bir borçlu adam var dedi gariban dedi. Bu alimler hep böyle birilen işlerini gördürmek isterler. Kendi işlerinden ziyade. E dedi ki şurada bir borçlu adam var. Sen dedi onun borcunu üstleniyor musun? Dedi üstleniyorum. Tamam dedi ben de sana deliğini söyleyeceğim dedi. Peki. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde neredeydi? Tabi Miraç'ta Arş Sidretül Münteha Cennetül Mevah Kur'an-ı Kerim'de, Necim sureste bunlar geçiyor. Yedi kaç semavatı dolaştı, onlar mekandır. Sonra kürsüyü gördüğü mekandır. Oradan arşı gördüğü mekandır. Arş mekandır yani. Böyle diyemezsen, arşa cihet gösterebilirsin. Ondan sonra şimdi bana göre böyle tabii. Şimdi öbür taraftaki kimse herkes kendi kafasına doğru gösterecek. Arşı yani göklere. E şimdi ondan sonra bunlar mekandır. Sidretül münteha mekandır. Çünkü neden me -va var. Cennet mekandır. Biz dirildiğimiz zaman cennete gideceğiz. Cennet şu anda mevcuttur. Miraç gecesi efendimiz girdi zaten. Eee Cennetül -me mekandır. E, Cennetül Mevâ mekan olması hasebiyle e, cennet e, yani e, şey değil ki e, araz bir şey değil ki yani cennet duran bir şey, sabit bir şey. Nasıl dünya böyle Efendim, tutuyorsun, ediyorsun ve cennette rüya değil yani, hayal değil, cennet mekandır, yerdir yani. E, efendim sallallahu aleyhi ve sellem mevâ cennetine gitti. Oradan Sidratül Münteha'ya gitti, orada efendim, Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiğim e, şekliyle. Ondan sonra e, tabii ki Mevla Teala ziyarete e, kabul edildi, orada mekandan çıktı. Cennete girdiğinde mekandaydı. Sidre-i da mekandaydı. O sonra mekandan çıktı. Tamam mı? Bir feza olduğu o demde ruhuna ne mekan var anda ne arz sema diyor. Bak. Kaside, mevlidi bilsem bile bunu anlarsın yani. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi deyip eee almayın. Çok ilimler var onda yani. Bir feza yani açıldı ama ne mekan var? Ne yer var ne gök var. Zaman da durdu. Zaten zaman durduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar şeyi gördü, geçirdi, geldi de ta abdest aldığındaki Ümmühani'nin evindeki, ibrikteki suyun çalkalanması durmamıştı. O kadar kısa bir vakit oldu. Çünkü zaman da durdu. Çünkü Allah-u Teala hakkında zaman da işlemez, mekanda sabit olmaz. Haşa ve Şimdi Mirat Gezi Mevla'yı gördü. Biz Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre cemalini gördü, ziyaret etti falan. Cebrail Aleyhisselam da oradan ileri çıkamadı. Çünkü ben levden levdenevdü ümmületen lehtarattü Efendim parmak ucu kadar yanaşsam yanarım dedi. Benim makamım buraya kadar. Çünkü o Sideri ileri de e, Hz. Cibril de gidemiyor yani. Melekler de gidemiyor. Allah-u Teala o gücü verirse o gücü verdiği kul gider. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu melekler içerisinde olsun, peygamberler içerisinde olsun. Şimdi orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı methederken ne dedi? Ente. Ente sen demek. Sen kime denir? Muhatabına denir. Muhatab. Ente sen kema esneyte? A'lâ nefsik. Lâ ruhsâîn senâ'en aleyk. Yâ Rabbi ben seni meddederim, hamdederim ama ne kadar hamd etsem, medd sana övgüyü sayıp bitiremem. Ente sen kemâ et. Ney nefsik. Yüce zatını övdüğün gibisin. Yani Efendimiz sallallâhu teâlâ, Miraç'ta Mevla'ya ne yaptı? Ente diye, sen diye hitap etti. Öyle mi dedi? Bütün meclistekiler, e öyle dedi. Peki dedi. Yunus aleyhisselam nereye düştü? Balın karnına düştü. Balık ne yaptı? Denizin dibine çöktü. Gitti oturdu. Yunus Aleyhisselam e, şeyde çakıl taşlarının yani balıkların değil. Balık çünkü üstte yüzer. Balık üstte doğru yüzer. Yunus Aleyhisselam denizin dibindeki çakıl taşlarının tesbihlerini işitti. Peygamberler zaten tesbihleri duyuyorlar. Bütün cemaatatın donuk varlıklar. Denizin dibindeki çakıl taşları ne demek? Yani denizin dibine indi balık. Gemi battığında dibine oturduğu gibi. Ondan sonra Yürüs Aleyhisselam oraya kadar indi. Peki Yürüs Aleyhisselam Mevla'ya nida etti, hitap etti, dua etti. Meşhur duasında. Ne söyledi? La ilahe illa ente Sübhanek. Senden başka ilah yok, seni tenzih ederim dedi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam, miraç gecesi Sen diyor Yürüs Aleyhisselam, nerede Efendimiz Aleyhisselam? Yedi kat semanın fevkünde. Arşı kürsüyü geçmiş, sidrodül müntahıyı geçmiş. Sen diyor Yunus Aleyhisselam denizin dibinde sen diyor. O zaman mekan olsaydı, cihet, üç cihet mevzu bahis olsaydı orada sen denebilirdi. Aşağıda sen denemezdi. Çünkü aşağıda muhatabın yok. Ne misal verdi görüyor Simam-ı Harameyn ya. Ondan sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a buyurdu. İnnehu ra'a fi batnil hut me araytu fi halel arş. O balığın karnında Yunus ne gördü? Benim arşın üstünde gördüğümü gördü. Mevlan cemaali görme anlamda değil o tecelliyi gördü yani. E Şimdi Allah Teala göklere münhasır olsaydı haşa ve kella üst cihette sınırlı olsaydı Yunus Aleyhisselam benim arşın üstünde gördüğümü Yunus Aleyhisselam denizin dibinde gördü. Nasıl görebilirdi? Anladınız mı dedi, kabul ettik, anladık dediler. Öde o zaman borçlarını bu fakirin dedi. O <gülüyor> ödedi. <gülüyor> Allah Teala'nın cihetten münezzeh olduğunun delili. Şimdi yine bir delil söyleyeyim sana. Yani ayet okumayalım secde ayetidir. E, size de vacip olmasın. Öbemcik abdestsiz oluyor, kadın hayızlı oluyor bir şeyler oluyor. Neyse hayız diye gerçi vacip olmuyor da şey değil diye namazı değildi ama Alak suresinin ikra diyebiliyorsunuz. İkra suresinin son ayetinde ne buyuruyor? Secde et, yakınlaş. Secde neresi? Secde yani üstten de aşağı iniyorsun. Secde insanın bulunduğu yerdeki en düşük noktaya alnını koyması. Mevla da biliyor ki bana yaklaşmak istiyorsan secde et diye. Halbuki bana yaklaşmak istiyorsan Uludağ'ın tepesine çık demesi lazım gelirdi. Yani Allah üst cihette olsaydı <gülüyor> aşağı Nurettin Yıldız'a demek lazım. O böyle biraz aşağılarda durmasın yani. <gülüyor> bayrampaşa, bayrampaşa. Düşük yerler. Böyle en yüksek dağın tepesine bir yer yaptırsın kendine. Dua derken oraya gitsin yani. Secde et. Yakınlaş. Yaklaş. Demek ki ne kadar eğilirsen aşağı o kadar yaklaşıyorsun. Demek ki Mevla mekanda değildi onun için. Yine Hadis-i Şerif, Bukhari, Sahya Hadis Bir kul Allah'a en yakın Nerede olur? O zaman Everest tepesinde mi olur? Himalaya'larda mı olur? Dünyada en yüksek tepe neresi orada olacak o zaman? Bir kul Rabbine en yakın yer Nerede olur? Ne zaman secdeye yatar? Secdedeyken olur. 10. feekfiruddua Secdede duayı çok yapın buyuruyor. Demek ki Mekan asla söz konusu değildir. Allahu Teala hakkında cihetler ve yönler ve taraflar ve boyutlar efendim asla e, mevzu bahis değildir. Allah Teala'yı etraf ve aktar ihata demez, miktar ve ölçüler e, efendim sınır e, tahdit edemez. Cihetler kavrayamaz, kuşatamaz. Ne yerlerinde de gökler setredemez, örtemez, kaplayamaz, kuşatamaz hiç e, mekanları yaratan gökleri yerleri sonradan yani yaratılmış zaten sonradan demek yaratan bir zatın yarattığı bir mekan içinde sınırlanması neyse kimse ona benzer hiçbir şey yoktur ayetine muvafık düşebilir mi? Onun için bu itikad çok bozuk itikattır. Biz Nureti Yıldız e, e, Efendi'ye şöyle diyoruz. Diyoruz ki sen iki mezhepten biri üzere olman lazım. İkisi de eli sünnettir. Eğli sünnetin bir selef mezhebi vardır, bir halef mezhebi vardır. Sen şimdi bunu millete ilan edersen biz de memnun oluruz. Dersen ki zaten halef mezhebinden olmadığını yani tevil kabul etmediğini ben biliyoruz yani konuşmalarından. Bunu da es geçtim. Ben çünkü hem selef hem halef üzere e, konulanıyorum. Çünkü insanların tevile ihtiyaçları var. İmam Malik de tevil yapmış, Ahmet Nambel de tevil yapmış. Yani taberi de tevil yapmış, bukari de tevil yapmış. Yani dolayısıyla tevilsiz olmaz. Ama, ama e, e, yeri geliyor, tabi tevil icap ediyor. Yeri geliyor, e, tefhiz icap ediyor. Yani Allah'ın ilmine ısmarlayıp, yorum yapmamak icap ediyor. Selef ve halep, hepsi bizim imamlarımızdır. Selefin mezhebi ahkemdir. Halepin, halep, e, yani eslemdir, halepin mezhebi ahkemdir, neyse. E, burada, sen selef mezhebinden olduğuna göre, Biz de selefi değil... ...selefi ışıd, daiş bilmem ...bırak onları ve ...biz ona selefi melefi demiyoruz... ...selef diyoruz bak... ...yanlış anlamayın lafları... ...selef mezhebinden olduğuna göre... biz de diyoruz ki... ...selef şunu söylüyor... ...Rahman arşa istiva etmiş... ...ayette bunu söylüyor... ...arşa istiva... Arş, ...arş üzerine istiva etmiş... arş istiva... ...fakat bu istivada asla... ...hiçbir selef oturma söylemiyor... ...yerleşme söylemiyor... ...temas söylemiyor... E, tehayyüz söylemiyor Mekan söylemiyor Cihet söylemiyor Onun için sen diyeceksin ki Allah göktedir lafını Nakzedeceksin haşa böyle bir şey yok Çünkü gök Arşın da kürsünün de altında kalıyor Bu hiç alel arş istevayla Çatışıyor zaten Kesinlikle selef-i Mezzebi üzere Diyeceksin ki Allah rahman arşa istiva etmiştir diyeceksin. Allah teala Arşın fevkündedir diyeceksin E arş hücresine ulûf sıfatı ispat edeceksin ben de varım. Fevkiyet sıfatı ispat edeceksin ben de varım. İstiva sıfatını kabul ediyorsun ben de inanıyorum. Bütün bunlar selefi mezhebidir. Amma velakin göktedir diye karşılığında ne yapamazsın? Türkçeye çeviri yaparak madem müteşabihattır. Velâ ya'lem te'viluhu illallah. Tevilini Allah'tan karşı bilemez, Yok efendim sen bana dersen ki bu müteşabihat değildir, muhkem ahattir ben mana veririm. Cık, veremezsin. Müteşabihat'tır. Niye? E, İmam-ı Malik selefin başında geliyor. Sen o zaman seleften de değilsin. Çünkü i̇mam Malik'e sordukları zaman El istiva ma'lum vel keyfu mecu'l ve su'al-u'anü bid'atün Ne buyurdu? İstivanın lukat manası biliniyor ama bunun şekli bilinmiyor dedi. Çünkü allah Teala hakkında olduğu için benim hakkımda olsaydı mahlukattan biri hakkında isteva kelimesi kullanılsaydı lügatı belliydi. En azından 5-10 lügatı vardır. Birinden birine uydururduk. Ama istikrar manası bize yakışırdı. Ama Allah Teala hakkında olduğu için vel keyfu mechhulün istiva kelimesinin keyfiyeti meçhuldür. Keyfiyeti meçhul olanı İmam Malik gibi Selef'in en büyük imamı keyfiyet bilinmiyor denen bir noktada sen ne soluz ama istevaya lügat manası verirsin? Veremezsin. O zaman ne diyeceksin? Arşa istiva sıfatı var. Kabul ediyoruz. Fevkiyet sıfatı var. Kabul ediyoruz. Uluv sıfatı var. Kabul ediyoruz. Bitti. Bunların hiçbirinin mekanla ve cihetle alakası yoktur. Bunu dediğin zaman Selef mezhebinden olduğunu biz de anlamış oluruz. Ve böylece sana da efendim e, Selef mezhebinden olduğuna dair muamele yaparız. Selef mezhebinden olmak muteber bir şeydir. Yani tevil etmemek. Tevil etmemekte sorun yok. Tevil etmek zorunda değilsin. Ama göktedir dediğin anda ne selefe uyuyor, ne halefe uyuyor. Senin bu boşlukta kalmanı bizim uygun görmüyoruz. Çünkü bu boş, senin bu boşlukta kalman birçok seni dinleyenlerin de bu boşluğa düşmesini düşmesine sebebiyet verir. Çıkar dersin ki, kardeşim yanlış anlaşıldım. Ben burada göktedir diye cihet istat, mekan istat etmiyorum ya. Arşa istiva sıfatını kabul ediyorum, ölü sıfatını kabul ediyorum. E, mekan Ben bir yer mekan tespit etmiyorum Çünkü bunlar müteşabihattandır. Tevilini Allah'tan başkası bilemez. Allah'tan başkası bilemezse e sen o zaman nasıl göktedir manası verebilirsin? Çünkü o zaman mana veremezsin. Müteşabihat ne demek? Manası bilinemeyen, kesin karar verilemeyen demek. E kesin karar verilemeyen böyle bir şey olabilir mi? O zaman ne diyeceksin? Ben bu sıfata iman ettim. Allah'ın muradı neyse o murad üzere iman ettim. İmam Şafii'nin dediği gibi. Allah'tan gelen her şeye inanıyoruz. Allah'ın muradı üzere inanıyoruz. ...şimdi bundan sonraki ders çok önemli... ...haftaya Cuma... ...inşallah önümüzdeki Cuma... ...saat 8.30'da bu derslerimiz yayınlanıyor size... ...aman bu dersi kaçırmayın... ...önümüzdeki derste de... ...arşa istivanın... ...manasını verecek... ...İmam Gazali Hazretleri... Allahu Teala... ...arşa müstevidir... ...fakat arşa istivasının... ...ehli sünnet uleması... ...büyüklerimiz... ...arşa istivası hakkında ne buyurmuşlardır... ...bu manaların hepsini inşallah... ...sizlere aktaracağız... Ve böylece Allah'ımızın en önemli sıfatı ve müteşabihattan olan arşa istivayı da önümüzdeki ders inşallah konuşacağız. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ manileri zâle eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, el-i itikadını muhafaza etmeyi. Cümlemize nasip müessel eylesin. Amin. Ve sallallahu Muhammedin. Ve aleyhi ve sellem.